Günaydın. Haftaya İstanbul Yeni Bosna'da başlatılan bir kampanya ile başlıyoruz. Hakan Kürşat Mangaoğlu'nun başlattığı kampanya İstanbul'da giderek artan çocukların sokaklarda dilendirilmesiyle dikkat çekmek için başlatılmış. Mangaoğlu kampanyası ile ilgili 17.10.2014 günü İstanbul Yeni Bosna Metrobüs durağı üst geçidi merdivenlerinde 3 günlük izleniminin sonrası çocuk dilenciliği gerçeği videosu çekilmiştir. Bunun adı dilencilik değildir. Bunun adı masum çocukları perişan hale sokarak sırtından geçiren çetelerdir. Devletin, STK'ların bu olaya ciddi olarak el atması gerekmektedir. Burada gerçekleşen durum başka çocukların başına da gelebilir. Emniyette ve bakanlığa haber verilmesine karşı ciddi bir çözüm bulunamıyor. Çocukların üzerinden... Dilencilik her geçen gün artmaktadır. Bu çocuklar kim bilir kayıp birilerinin çocuklarıdır ya da kaçırılan çocuklardır. Bu kampanya hedefine sokakta bir tane uyutulmuş çocuk kalmayana kadar devam etmelidir. Herkesin çocuğu yaşamalı ki geleceğim yaşansın demeye çağırıyorum diyor kendisi bu kampanyasında. İkinci kampanyamız yine İstanbul'dan İdil Özkarakay'a kampanyasında okula gidemeyen ve hali hazırda lastikçide çalışmak zorunda kalan Murat Yonca için başlatmış Özkarakay'a. Kampanyasına sizlerin desteğini beklerken Haydi Murat okula diyor ve ekliyor. Murat Yonca kendisi 15 yaşında İstanbul Esenyurt'ta yaşıyor. Esenyurt'ta bir lastikçide çalışıyor yaz aylarında. Ancak bu kuş getirilen yeni sistemle okul tayini Adalar Belediyesi'ne bir okula çıkınca doğal olarak okula gidemez oldu. Mahallesi civarındaki okullarda yoğunluktan onu kabul etmedi. Durduk yere okuldan çıktı. Patronu ve ailesi onu bir okula yerleştirmek için elinden geleni yapsa da nafile. Bu çocuğun durumunun bir an önce... Esenyurt Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ele alınması ve evine yakın bir okula nakli yapılması gerekmekte. Murat'ın sesinin duyulması için kampanyayı imzalayın, paylaşın ve daha çok kişinin katılmasını sağlayın. Tanıdığınız haberci, gazeteci varsa ulaştırın lütfen. Yazık, sistem yüzünden kardeşleri okurken o çalışmaya devam ediyor. Kim bilir Murat gibi yaşadığı yerden bambaşka bir ilçede okula gitmeye zorlanan, gidemediği için okulu bırakıp giren kaç öğrenci var? Evet, eğitim sisteminde yaşanan bunun gibi nice durum olabilir. Sesimizi Murat için yükseltelim, başka ailelere yardım talep etmek için yüreklendirelim. Duyarlığınız için şimdiden teşekkürler. Murat'ın evine yakın bir okula kaydının alınması için başlatılan kampanyayı change.org/haydi-murat-okula adresinden imzanızla destekleyebilirsiniz. Sırada Gökçe Hubar'ın bir kampanyası var. Hubar kampanyasını değişen stajyer çalıştırma yönetmeliğine uymayan kurumlara karşı başlatmış ve bu kurumlara yönelik yaptırım uygulanmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan talep ediyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye'de iyi eğitimli, yabancı dil bilen gençlerin işsiz ve parasız kalmasına sebep olan haksız uygulamalara artık son verilmelidir. Kamu yönetimi, iletişim, iktisat, hukuk, siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler mezunu pek çok genç işsiz ve güçsüz dolaşırken mecburen staj yapmak zorunda kalıyorlar. Bütün gün sosyalist sloganlar atan gazeteler, televizyon kanalları, holdingler, düşünce kuruluşları ve araştırma merkezleri, Kendilerine iş başvurusunda bulunan gençlere ücretsiz staj yaptırıyor. Üç türlü staj bulunuyor. Birincisi zorunlu staj. Yani meslek lisesi ve meslek yüksek okulu öğrencileri için geçerli. Bu stajda sigortayı okul ödüyor. Ücretli ise işveren ödemek mecburiyetinde. İkincisi okulun önerdiği staj. Okul sigorta yapmak zorunda ama ücret mecburiyeti yok. Beceri geliştirmek, deneyim kazanmak için yapılan staj var bir de. İşte bu stajı öğrencisi kendisi buluyor. Kanuna göre stajlar işveren ilişkisi geçerli değil. Çalışan işveren ilişkisi geçerli olduğu durumlarda bu yüzden işverenler hem sigorta hem ücret ödemekle yükümlü. Aksi takdirde kayıt dışı işçi çalıştırmış olur ve birçok kurumda üzerine düşen bu yükümlülüğü yerine getirmiyor. Araştırma merkezleri ve medya kuruluşlarında genç stajyerlerin ve deneme süresince bedava çalıştırılanların ücretleri ödensin, ödemeyen işverenlere cezai yaptırım uygulansın diyor Gökçe Hubar ve kampanyasına desteğinizi bekliyor. Şimdi de Konya'dayız. Ünal Özbay kampanyasını Selçuk Üniversitesi rektörlüğüne hitaben başlatmış ve üniversitede verilen pedagojik formasyon kontenjanının arttırılmasını istediklerini söylüyor. Özbay üniversite rektörüne kampanyasıyla ilgili şunları iletmiş. Sebebi her ne olursa olsun diğer üniversiteleri verilen kontenjanla Selçuk Üniversitesi'ne verilen kontenjan arasında çok büyük fark var. Öyle ki her okulun kendi öğrencilerine öncelik tanıma esasından dolayı bazı üniversitelerde 1.10 gibi düşük ortalamaya rağmen Pedagogik formasyon hakkı kazanan öğrenciler olurken Selçuk Üniversitesi'nde bu gibi düşük ortalamalarla kat ve kat yüksek ortalamaya sahip öğrenciler bu hakkı elde edemedi. Sebebi her ne olursa olsun kontenjanın arttırılması haksızlığın ortadan kaldırılıp mağdur öğrencilerinin mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir. Hatırları tırıs Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Selçuk Üniversitesi'ne ait bir fakülteydi. Buna rağmen Necmettin Erbakan Üniversitesi Pedagogik Formasyon Birimi Selçuk Üniversitesi öğrencilerine hiçbir öncelik tanımamıştır diyor Ünal Özbay bu kampanyasında. Ve gelelim günün son kampanyasına yine çocuklarla ilgili. 20 Kasım Dünya Çocuk Günü'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kampanyalarının imza teslimini yapacak olan Hayatta Destek Derneği'nden geliyor bu kampanya. Dernek birçok sivil toplum kuruluşuyla beraber ülkemizin kanayan yaralarından biri olan çocuk işçiler ve ailelerinin sorunlarını tartışmaya ve çözülmesi için Mecliste bir komisyon kurulmasını talep ediyor. Dernek kampanyası ile ilgili TÜİK Çocuk işgücü anketi verilerine göre Türkiye'de çocuk işçi sayısı 1 milyona yaklaştı. Araştırma sonuçları 2006-2012 yılları arasında çocuk işçiliğinin artarak devam ettiğini, çalışan çocukların 400 bin ile %45'inin tarım, %24'ünün sanayi ve %41'inin ise hizmet sektöründe olduğunu ortaya koyuyor. Kamunun izleme, denetleme ve kayıt altına alma mekanizmalarının işlemediği durumlarda çocuk işçiliğinin Türkiye'de ciddi bir sosyal afet haline dönüşmüş olduğunu görüyoruz. Boyundan büyük, ağır işlerde çalışan çocuklar temel haklarından mahrum. Ailelerinin içine çekildiği yoksulluk döngüsünden çıkamayan bu çocukların haklarına kavuşması için Türkiye kanunlar düzenleyip uluslararası anlaşmalara taraf olmasına rağmen verdiği taahhütleri uygulamıyor ve kanun dışı çocuk işçiliğine göz yumuyor. Türkiye'de zorunlu eğitim 12 yıl. Bu 18 yaşına kadar her çocuğun eğitiminin eksiksiz bir şekilde sürdürülmesi gerektiği anlamına gelir. Oysa mevsimlik tarım işçilerinin çocukları her yıl eğitim döneminin en az yarısını evlerinden uzakta çok olumsuz koşullarda ağır ve tehlikeli şekilde çalışarak geçirmekte. Çocuk haklarını duyarlı tüm kişi ve kuruluşların mevsimlik gezici tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi Kampanyasında imza ve destek vermeye çağırıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan tüm siyasi parti gruplarından mevsimlik gezici tarım işçilerinin ve çocuklarının sorunlarını her yönüyle ele alıp çözecek bir meclis araştırma komisyonu kurmalarını talep ediyoruz. Şu ana kadar 24.373 imza toplanan kampanyayı Change.org Taksim bu iş çocuk oyuncağı değil